أَعْضُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلَيْمِينَ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ الرَّجِيمِ وَمِنْ شَرِّ أَوْلِيَاءِ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْفَاسِقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ Allah Teala fi Kitabihı Kârim İsmi Allahı R-Rahmanı R-Rahîm, ve eýden Allah Teala fi Kitabihı Kârim İsmi Allahı İnna Allahı emrökun bil-Adli <Sessizlik> ve İhsani ve İtaizil-Quroba, ve yinha anil-Fhşayi ve al-Münkri ve al-Bal. İla aakhiril-ayyh. Sılaq <Sessizlik> azim Kardeşler, Kur'an ve Hayat sohbetlerimizin üçüncü bölümündeyiz. Üçüncü bölümümüzün konusu İslam'ın insan haklarına demokrasiye, sosyal devlete bakışı. Allah Azimüşşan bundan 14 asır önce Mekke-i Mükerreme'nin Mekke-i Mükerreme'nin peygambersiz kalmış çörlerine hicabın güneşsiz kalmış Şöllerine son peygamberi Hz. Muhammed Mustafa aleyhi efsalü salati ve selamı bir nur, bir burhan, bir furkanla gönderdi. Kur'an ve sünnetle gönderdi. Kur'an ve sünnet. Bu tabiri özellikle kullanıyorum. Günümüzde bazı kimseler Kur'an'ın bütün ayetlerini kabul etmekle beraber Allah Resulüne bunun haricinde sünnetin edilmediğini, sayı sünneti kastediyoruz. Yani mevzu hadisleri uydurma, sünnet adına uydurulmuş kurafeleri değil. Onları zaten Kur'an'ın kabul etmesi mümkün değil. Kur'an'ın kabul etmediği bir şey de haliyle bizim Müslüman olarak kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü Kur'an'ın e, ruhuna e, aykırı, Kur'an'da bildirilen akideye, Kur'an'da bildirilen efendim, esas dinin temellerine aykırı e, hususları hadis diye, uydurma hadisleri sahih hadis diye, hadis diye kabul etmemiz takdir edersiniz ki mümkün değil. Allah Resulü aleyhi efsalu salati ve selam hiçbir zaman e, sünnet indirilmeden yani kendisi ne indirilen ayetleri e, tefsir etmeden bırakmamıştır. Bu tefsiri yaparken sözleriyle, fiilleriyle, takrirleriyle, talim ve tat tatbikiyle yani öğretmesiyle ve tatbikiyle uygulamalı olarak göstermesiyle Allah Resulü aleyhisselam tedliği yapmıştır. Kur'an dışında Kur'an'da bulduğumuza uyarız, Kur'an'da bulmadığımız şeye uymayız demek sünnet açısından fasit bir yaklaşım, Kur'an açısından da bid'at bir yol. Kur'an açısından Kur'an'ın ortaya koymadığı, batıl olarak gördüğü bir yol. Şu açıdan bakarsak, sünnete doğru bakmış oluruz. Sünnet içerisinde Hadis kitapları gerek Şii kaynaklarda, gerekse Sünni kaynaklarda bir sürü hadis rivayet edilmiş. Hadislerin içerisinde zayıf olanları var. Mevzu, uydurma olanları var. Mevzu ve zayıf hadisleri ayıplarsınız. E, rivayet zinciri, rical açısından incelersiniz. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sahih sünnetini inkar etmezsiniz. Ama toptan bir inkar yanlıştır. Ee, şöyle diyemeyiz. Ee, bu hadis şii kaynaklıdır. Bunu reddedelim. Acem uydurmazdır. Ya da bu hadis şiiler açısından nasibi kaynaklarda geçiyor. Bunu reddedelim. Bu düşünce böyle ezberden düz mantıkla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yaklaşırsanız bir şekilde sahih bir sünneti inkar etme ihtimaliniz var demektir. Dolayısıyla dinimizi hurafeden, akidemizi bid'atten ve dalaletten, muhafaza edelim derken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir hadisi inkar etme konumuna düşmememiz lazım. Kim olarak? Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ın ümmeti olarak. Eskiden elimizde böyle teknoloji yoktu. Eskiden elimizde mesela programlar yoktu. Şimdi bir programda binlerce kitabı toplayabiliyorsun. Bu imkanlar varken doğruyu araştırmak, hakikati aramak, bulmak zor olmasa gerek. Ama bir kolaycılığa kaçıp da efendim hadislerin tümü batıldır, uydurmadır demekten ve öyle diyenlerden Allah'a sığınırım. Çünkü sünnet inkarcılığı bizim anladığımız ve algıladığımız şekliyle ifade edecek olursak yeni bir tür din düşmanlığıdır. Artık din düşmanları eskisi gibi İslam'a düşmanlık yapmıyor. Yani mesela eskiden fitne bölmek, fırkalara ayırmak ya da türlü türlü ihtilafları, tartışmaları tartışmalı meseleleri ya da tartışma yaratabilecek meseleleri Müslümanların arasında gündeme getirip bu şekilde Müslüman ümmeti İslam ümmetini bölmek tebrika çıkarmak gayesiyle yapıyorlardı. Şimdi de dışarıdan finans edilen yani finanse edilen desteklenen parasal anlamda söylüyorum ve rağbet gören din adına yani İslami görünüm altında ne idüğü belirsiz türlü türlü akımlar fikirler ortaya çıkmış bunlardan en tehlikelisi mealciliktir altını çizerek söylüyorum nealciler bu dinin gerçek düşmanlarıdır yani birisi şunu derse anlarım Hadisler, Allah Resulü aleyhi efsalü salati ve selamın ona izafe edilen, dayandırılan, isnat edilen sözler, fiiller, takvir yani Allah Resulü'nün şükürt etmesi diyelim. Bunlar Kur'an'a uygunsa alalım, değilse bunları terk edelim. Der ise bir kimse, biz bunu anlarız. Çünkü burada bir art niyet yoktur. Bir kimse derse ki, "Şii hadis kitaplarının hepsi acem palavrastır." Aldığınız üzere söylüyorum. Böyle bir şey söylerse o kişi de biz art niyet ararız. Fatih düşünce ararız. Çünkü Ehlibeyt imamlarından aleyhisselam gelen sahih bir sözü, sahih bir sünneti, sahih bir hadisi inkar etmiş olur. Öte yandan bir Şii'nin de yani e, Şii'a medhebinden hangisi olursa olsun işte İmamiye, İsnaşeriye, Caferiye, İsmailiye vesaire. Bunlardan birine mensup olduğunu iddia eden bir kimsenin de ehli bed e, mezhebi dışında e, yazılan elimize birisi de çıkıp dese ki mesela Sünni yani ehli Sünnet Kitaplarında, Buhari, Müslim, Ebu Dal, Tirmizi, Nesai, darimi, Beyhaki gibi. Bunlarda yer alan hadislerin tümü e, nasibi uydurmasıdır dese, bu bakış açısı da batıl, fasit bir bakış açısıdır. Çünkü Ehl-i Sünnet kitaplarında yer alan sahih olması kuvvetle muhtemel bir hadisi reddettiğiniz zaman, inkar ettiğiniz zaman sahih sünneti inkar etme ihtimaliniz var. Dolayısıyla bu da yanlış bir bakış açısı. Evet kardeşler, İslam bir sistem olarak gelmiştir. Bizim İslam'dan kastımız Kur'an ve sahih sünnettir. Kur'an ve sahih sünnet. Bunun Altını çizerek söylüyoruz. İslam geldiği zamanda dünyanın en ileri, en çağdaş sistemi idi. En ileri, en çağdaş sistemi idi. Bugün dahi İslam modern anlamda çağdaş, modern anlamda adına sistem denen pek çok anlayıştan daha çağdaş ve daha ileridir. Evrensel olması sebebiyledir. Evrensel bir takım ilkeler getirmiştir. Adeta bugün yaşadığımız çağa, 14 asır önceden bir takım açılımlar, bir takım kazanımlar, öncül e, ilk evvel emirde bir takım e, yararlı ilkeler, prensipler, esaslar faydalı ilkeler getirmiştir. Dinlerin, ideolojilerin ve sistemlerin ortak iddiası şudur. Her din, her sistem, her ideoloji kendisine göre insanlara en uygun, en yararlı İnsanın yarar ve faydasını yani maddi ve manevi çıkarını en iyi gözeten e, sistem olma iddiasını taşır. Yani her ideolojiye göre, mesela diyelim ki sosyalizm, sosyalizmin kurucuları tarafından e, en güzel e, sistem, en güzel sistem olarak tanımlanır. Aynı şekilde İslam Allah ve Resulü tarafından en üstün, en kamil, en güzel din olarak tanımlanır. Yani şunu söylemek istiyoruz. Her sistemin, her dinin en güzel, en iyi sistem, din olma iddiası vardır. Yeni bir sistem kurulduğu zaman yine bu iddiayla ortaya çıkacaktır. Denecektir ki işte bu insanlık için en güzel, en doğru sistem denecek. Dolayısıyla İslam da var olduğu günden kıyamete kadar bu gerçeği, bu hakikati ifade etmektedir. Bu hakikati iddiadan öte, insanları ve toplulukları en iyi bilen, evrenin yaratıcısı, Allah tarafından gönderildiğine inandığımız, vahyedildiğine iman ettiğimiz, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıl boyunca ortaya koyduğu bu mübarek ilkeler, evrensel ilkelerdir bu evrensel ilkeler insanlık için en güzel, en yararlı, en faydalı temel ilkeleri ne yapmaktadır? ihtiva etmektedir. İnşallah ilerleyen bölümlerde bu ifadelerimizi detaylı bir şekilde ne yapacağız? Açıklayacağız inşallah. İnsan hakları Bence demokrasi ve sosyal devlet kavramından ve Kur'an'ından. Çünkü bunlar aynı zamanda birer Kur'an'dır, zamanla gelişmiş. Daha önemlidir insan hakları kuramı Toplumlar değişkendir. Değişken olduğu için olgular, olaylar ve dolayısıyla üzerine geliştirilen Kur'anlar da ne yapar? Değişkenlik gösterir. İslam evrensel insan hakları beyannamesini ne yapmaz? Yalanlamaz. Yok saymaz. Çünkü ondan 14 asır evvel aleyhisselatu vesselam Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhi efsalu salatu vesselam veda haccında insan hakları evrensel beyannamesinden çok çok önce, 14 asır önce yaklaşık e, ya da e, 1789 der isek, 1000 sene önce, örneğin, yani 3 aşağı 5 yukarı, efendim, İşte ikinci insan hakları, Ermanesi diyebileceğimiz, çünkü ilkini Medine İslam Devleti'ni kurduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselam yayınlamıştı. Medine-i Münevvere'de bir anayasa var idi. Medine İslam Devleti kurulduğu zaman orada her kabilenin kabilelerin bile teker teker hukukunun tespit edildiğini ne yaparsınız görürsünüz. Ve Allah Resulü Aleyhisselam ölmeden önce veda haccında da yine aynı hususların daha genel anlamda tekrarından oluşan veda hutbesini yayınlamıştır ki işte İslam'ın dünyaya tebliğ ettiği manifesto niteliğindeki evrensel insan hakları beyannamesi, bu veda haccı diye ifade ettiğimiz bu beyannamedir. Dolayısıyla siz insanlara pozitif, müsbet, faydalı ve yararlı, pozitif anlamda bir takım haklar verecekseniz, İslam buna karşı çıkmaz. Demokrasi demos kratos dediğimiz, yani halkın iktidarı manasına gelen çok son derece güzel, modern bir ifadedir. Demokrasi tarihini tabi konuşacak değiliz ama demokrasi insanoğlunun krallıklar, piranlar, derebeyler, zorbalar, despotlar efendim e, zengin elit kesim ondan sonra iş adamı iş adamları, soylular, tüccarlar tarafından yönetile yönetile Magna Carta'ya kadar gelen süreçte yani Magna Carta büyük şart demek İngiltere'de kralla e, halk arasında ya da soylular arasında ya da her ikisi ile kral arasında, monarşi arasında imzalanmış. Mazna Karta'ya kadar bir gelişim, bir seyir izlemiş. Demokrasi daha sonra Fransız ihtilali e, ve işte günümüzdeki e, liberal, laik demokrasilere kadar mesele ne yapmış? Gelmiş. Demokrasi böyle <gülüyor> affedersiniz, havadan türetilmiş bir kavram değil... ...yani birileri oturup da... ...biz şu demokrasi şöyle olsun... ...böyle olsun... ...işte bunu hemen uygulayalım... ...denmemiş... ...demokrasi uğruna... ...insanlar acı çekmiş... ...insanlar asılmış... ...bu... ...bugün işçilerin, emekçilerin... ...elde ettiği bu özgürlükler... ...öyle kolay elde edilmemiş... Güç bela Türkiye bu mesela ILo dediğimiz sözleşme işçi hakları sözleşmesi bunun maddelerini insan hakları sözleşmesinin maddelerini bile doğru düzgün uygulayamıyor uygulayamayan bir ülke pek çok geri kalmış yani üçüncü dünya filan değil. Geri kalmış pek çok ülkeye baktığımız zaman e, genelde üç şey görürsünüz: sakat demokrasi, yarı yamalak insan hakları, e, güdük bir sosyal devlet anlayışı yani güdük eksik yani nereden ölçersen ölç üç kuruş etmez. İnsan hakları ve demokrasi ama parantez sosyal demokrasi önemli. Demokrasi halkın iktidarı anlamına gelen bir kelimedir. Bir bir temsilli demokrasi dediğimiz bir demokraside siz meclise göndereceğiniz insanları seçersiniz. O insanlar sizin bölgenizi temsil Günümüzdeki demokrasiden daha ileri yani gerçek anlamıyla demokrasi tamamen yöneticilerin halkın denetiminde halkın denetiminde olduğu bir demokrasi günümüzde yaşayan bütün toplumlar için gerekli. Hiçbir zaman hiçbir zaman hiçbir şekilde zorbalığa ve diktatörlüğe yol açan sosyal ve hukuki anlamda adaletsizliğe yol açan adı ne olursa olsun o sistemin krallık, tiranlık efendim derebeylik şu bu adalet yok ise bir sistemde, sosyal anlamda bir de hukuki anlamda adalet yok ise orada İslam'ın tasvip edeceği bir şey yoktur. Ve kesin bir şey söylemek gerekirse İslami açıdan, İslam hiçbir şekilde İslami bir yönetim, İslami bir yönetim hiçbir şekilde diktatörlük, zulüm ve sömürüye yol açmaz. Yani öyle e, İslami bir yönetimden bir zalim, bir diktatör, bir sömürücü, kan emici, bir yöneti yönetici ya da ilik kemirici, emek sömürücü bir yönetici çıkartamazsınız. Bu dinden öyle bir yönetici çıkmaz. Olmaması gerekeni söylüyoruz. Olması gereken anlaşılsın diye. Sosyal devlet eğer zaten bir sistem bir sistemde var olan devlet, sosyal devlet anlayışı taşımıyor ise, hukuk devleti ve sosyal devlet, insan haklarını o yüzden söyledik. Çünkü devlet, hukuk devleti olmak zorunda. Hukuk devleti deyince, egemenlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü gözeten insan hakları açısından bireysel haklar, pozitif özgürlükler açısında hukukun üstünlüğünü, üstünlerin hukukunu değil. <gülüyor> Adalet mülkün değil, yönetimin temeli olması lazım. Bunu gözetmesi lazım. Bu nevi sosyal devlet anlayışı mutlak manada İslam'ın istediği, Kur'an'ın istediği ve dinin teşvik ettiği bir devlet yapısıdır. Dinin teşvik ettiği bir devlet yapısıdır. Eğer bir sistemde insanın, yani din ne için inmiştir? İnsan için inmiştir. Allah bu dini Marslılar için indirmemiş, dünyada yaşayan... Efendim, Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Müslümanıyla, Budistiyle, efendim, Dinsiziyle, Dindarıyla, ineye Tapan, Öküze Tapan, Mala Tapan, ne olursa olsun. Bütün dünyayı kapsar Allah Resulü aleyhissalatu vesselama indirilmiş din, İslam. Son dinin ismi. وَرَز۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ dinen. Sizin için İslam'ı din olarak seçtik. Sosyal barış için insan hakları hukukun üstünlüğü insan hakları açısından hukukun üstün tutulması yani bireyin fayda ve yararının topluluklar, şirketler, devletler ve bütün her şeyden önde tutulması birey açısından, bireyin fayda ve yararı açısından geliştirilmiş bir hukuk olması lazım. İnsani hukuk, İslami hukuk. Demokrasi konusunda halkın iktidarıdır dedik. Sosyal devlet, İslam'ın mutlaka istediği, mutlaka tasvip ettiği bir devlet düzenidir, devlet yapısıdır. Sosyal devleti İslam niçin reddetsin? İşsizlerinin maaş aldığı, yatırımcılarının faizsiz teşvik aldığı, yoksullarının, yetimlerinin, mazlumlarının gerçekten gözetildiği bir sosyal devlete İslam niçin karşı çıktı? Böyle bir şey yok. Allah'ın dini İslam'ı demokrasi karşıtı, insan hakları, sosyal devlet karşıtı göstermeye çalışanlar haksızdır. Ancak Allah'ın dini İslam'ı bunlara karşıymış gibi gösterenler de vebal altındadır. Yani İslam hiçbir zaman hiçbir şekilde İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve sosyal devlete karşı bir din değildir. Şöyle diyenler mutlaka olur. Ya bu hoca ne diyor? Ya da bu Müslüman, bu kişi, bu da kim, ne diyor, ne söylemek istiyor diyenler olabilir. Herkesle bu meseleyi tartışırız, otururuz, anlatırız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldiğinde mazlumların ve yoksulların hakkını gözeten bir sistem yoktu. Kadın aşırı derecede ezilir. Yoksullar ezilir. Köleler zulüm altında inler. İnsan hakları işte. Demokrasi dedikleri zenginlerin meclisi dediğimiz Kodamanların meclisi dediğimiz ki Kodamanlar Peygamber Aleyhisselam'a en çok karşı çıkan kimseler. Darun Nedve dediğimiz toplantı yeri, meclis Mekke'de olan meclis bütün işte zenginlerden oluşmuş bir meclis efendim. İslam bu şura içinde diyor. Emruhum şura beynehum emruhum şura beynahım. Yani bugünün şartlarında halk meclislerinin her yerde olduğu bir yapı düşünün. Mesela mahalleden tutun da bütün her yerde yöneticilerin halk kontrolü altında olduğu daima. Halkın bir yöneticiyi azletmesi için belli bir süreyi beklemek zorunda olmadığı 4 sene bekleyeceksin, 5 sene bekleyeceksin bir yöneticiyi azletmek için. Efendim, böyle, bu demokrasi değil. Yani seçildim, kurtuldum. Güvenlik zırhı var. Dokunulmaz. Dokunulmaz olan şey sadece Allah'tır. Muhammed Mustafa'dır. Bir kimse, ben dokunulmazım dediği zaman ne olmuş olur? İslam'a göre Siz söyleyin. Kendini ilah edinmiş olur. İlah ilan etmiş olur. Çünkü dinde dokunulmaz olan tek şey ilahtır. İlaha dokunamazsın. Kur'an'a dokunamazsın. Kutsal olan şeye dokunamazsın. İnsanlar bir şeyi kutsadıkları zaman, ilahlaştırdıkları zaman, yani kutlaştırdıkları zaman onu ne yaparlar? Dokunulmaz yaparlar. Dokunulmaz. Dokunamazsın. Tenkit yasak. Eleştiremezsin. İnsan hakları var. Demokrasi var. Ama senin için yok. Böyle bir şey var. E, ne suçlusu? Banka soymuş. Yok. Yolsuzluk? Yok. Yolsuzluk da yapmamış. Düşünce suçlusu. Düşüncesini ifade etmiş ve hayret böyle çağdaş, böyle medeni, böyle yüksek bir medeniyette düşünce suçlusu. Yani siz Avrupa'yı, Amerika'yı, işte Türkiye'yi, şu ülkeyi, bu ülkeyi medeni zannetmeyin. Gerçek manada medeniyetten bahsediyoruz. Eğer tahrip edici, yıkıcı, bölücü, bir unsur taşımıyorsa, yani zararlı, teröre teşvik etmiyorsa, insanlara işte varın, şurayı bombalayın, gidin şu insanı öldürün demiyorsa, teröre teşvik etmiyorsa, zarar vermeye teşvik etmiyorsa insanları, bunda ne gibi bir sakınca olabilir? Geriye ne kalır? Yani rahatsız eden tarafı ne olur? Evet. Ve şu meseleyi de işleyeceğiz inşallah. İslam laik bir din midir? Antilaik bir din midir? Yani İslam laiklik ve İslam ilişkisi. Yani İslam ve laiklik. Bunu da inşallah fırsat bulursak, nasip olursa işleriz. Dini Herkes tekelini almak ister. Yani billerinin kafasında bir yönetim biçimi vardır. Ayetlere göre konuşmaz da ayetleri kendi nefislerine ve zanlarına, nefislerinin arzusuna ve zanlarına göre konuştururlar. Dolayısıyla mesela bir akrabasını kayırıp bir devlet kurumuna kıyak çeker şekilde yerleştiren vatandaş, efendim, İslam bize, Kur'an bize, akrabanızı kayırın, diyor. Evet. Böyle bir mantalite, yani minareyi çalıp kılıfını giydirmek gibi. Bunların hiçbirinin Allah ve Resulü ile getirdikleri dinle alakası yok. Eğer bir sistem zekat müessesesini, bir sistem infak müessesesini, bir sistem karzı karşılıklı faizsiz borç vermek demek. Geliştirir ise bu kötü bir sistem midir? Yani geliştirilemez mi Allah ve Resulünün bize bıraktığı güzel hukuki ilkeler? geliştirilebilir olanlar vardır geliştirilemez kati kesin sınırlarla çizilmiştir geliştiremezsin yani bir şey eklemek gibi olmaz zekat müessesesini daha geliştirebilirsin sosyal güvenlik ya da e, onların dışında onların dışında yine Kur'an'ın uygun göreceği bir sosyal güvenlik sistemi ne yapabilirsin Geliştirebilirsin. İslam buna karşı çıkmaz. Hülasa, kardeşler, aklın ve vicdanın, insafın ve izanın iyi ve güzel gördüğü, evrensel anlamda insanların güzel karşıladığı bir şeyi, bir sistemi, bir düzeni İslam olarak adlandırırız. Çünkü İslam evrensel bir dindir. İslam fıtrat dinidir. İslam kolaylık dinidir. İslam aynı zamanda evrensel bir dindir. Evrensel dindir deyince bütün insanların evrensel anlamda hukukunu, sosyal anlamda rahatını, efendim, e iktisadi anlamda refahını, yönetimsel anlamda huzurunu sağlayabilecek bir sistem demektir. İslam'da demokrasi yoktur. Seçim, oy vermek şirktir, efendim gibi Allah'a ve Resulüne aykırı dinin asla kabul etmeyeceği şeyleri getirip İslam'mış gibi, İslam'danmış gibi, İslam'ı ve Müslümanları katı Efendim, sanki İslam bir kabile diniymiş gibi, çağdaşlık, modernite karşıtı bir din gibi göstermek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Kur'an'ı tekelinize alamazsınız, sünneti tekelinize alamazsınız, zannınıza ve hevanıza göre Allah'ın ayetlerini tevil edemezsiniz, tefsir edemezsiniz. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı ve şâbirhüm fil emri dünya meseleleri, işler konusunda onlarla istişare et diye emreden bir Allah Celle Celaluhu sizi diktatör yapmaz. Sorgulanamaz, dokunulmaz, yapmaz. Böyle bir din yok. Siz kendiniz öyle zannediyorsunuz. O sizin zannınız. Haşa Allah ve Resulü aleyhi efsanehu salatu ve selam böyle bir din anlayışından beridir. Bizler de Allah'a sığınırız. İnsan haklarını üstün tutan bir dinimiz var. Tabi demokrasiye sahip bir dinimiz var. İfade özgürlüğü vardır İslam'da, özünde. Sosyal devlet vardır kardeşler. Ha şöyle bir eleştiri yapılabilir denilebilir ki çok gelişmemiş. Tamam, yani birileri işte bir yabancının yani gayrimüslim ateist şu bu dışarıdan birileri gelişmemiş. İşte bu yeterli değil, çağ dışı diyebilir. O onun düşüncesi, inancı, saygı duyarız. Ama bizim dinimiz kesinlikle insan haklarını, demokrasiyi, sosyal devleti öz asıl temelleriyle ortaya koymuş bir dindir. Velhamdülillahi Rabbi Alemin.